1824 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in eline aldığı çakılları kuyuya atmasıyla kuyudaki suyun bereketlenmesi, Peygamber'le beraber bir seferde bulunuyordum, bana, yanında su var mıdır, diye sordu, var fakat, azdır, sana kafi gelmez, dedim, Hazreti Peygamber, onu bir kaba koy, bana getir, dedi, onu Peygamber'e götürdüm, elini içerisine soktu, her iki parmağının arasından bir çeşme aktığını gördüm, Hz. Peygamber, eğer ben Rabbimden haya etmeseydim, hem içecek, hem de içirecektim, benim ashabımı çağırın, kim ki su isterse gelsin istediği kadar alsın, dedi, benim kabilemin İslam'a girdiğini bildirmek için gelen heyetten birisi, Ey Allah'ın Resulü, bizim bir kuyumuz var, kışın suyu bize yetiyor, onun etrafında toplanıyoruz, fakat yazın azalıyor, biz de etraftaki su kaynaklarına gidiyoruz, Bundan sonra onlara gitmemize imkan yok, çünkü etrafımızdaki müşrikler bize düşman olmuşlardır, dua et ki suyumuz bize yetişsin, dedi, Hazreti Peygamber yedi taş istedi, onları ayırdı ve sıvazladı, sonra dua ederek, kuyuya vardığınızda bunları teker teker kuyuya atınız, her attığınız taşın üzerine Bismillah deyiniz, buyurdu, onlar taşları attıktan sonra kuyunun suyu iyice yükseldi, kuyunun dibini göremez oldular.